Resailin Nura işaret eden ikinci ayet. Festaqim kemâ ümirte ayeti meşhuresidir ki Şeyyebetni suret-i Hud hadisinin vüruduna sebep olmuş. İstakim kemâ ümirte'nin işareti 8. lemada tafsilen beyan edildiği gibi Sure-i Hud'da Femenhum şakiyyun ve saîd ila ayetinin iki kuvvetli işaret veren sayfasının mukabilindeki gayet meşhur bir ayetidir. Makamı ı Cifrisi 1303 ederek hem Sure-i Şura'nın ikinci sayfesinde وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ ise 1309 ederek o tarihte umum muhatapları içinde birisine hususan Kur'an hesabına iltifat edip istikametle emreder ki, birinci tarih ise resail Nur müellifinin Risale-i Nur'u netice veren ulûmun tahsiline başladığı tarihtir. Ve ikinci ayetin tarihi ise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 bu beyanat metiye Sayde ait değildir. Belki Kur'an'ın bir tilmizini, bir hadimini Said radıyallahu anh lisanıyla ve haliyle tarif eder, ta hizmetine itimat edilsin. Ve hangi ilimden olursa olsun sorulan her suale karşı cevabı savap vermekle ispat ettiği aynı tarihe tam tamına tevafukla remzen, Risale-i Nur'un istikametine bir işarettir. Üçüncü ayeti meşhure وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪يْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Ayeti kuvvetli münasebet-i maneviyesiyle beraber cifirce 1344 eder ki, o tarihte Risale-i Nur'un şakitleri gibi bu ayetin manasına daha ziyade mazhar olanlar zahiren görülmüyor. Demek bu ayet, manasının müteaddit tabakalarından, işari bir tabakadan ve remzi bir perdeden Kur'an'ın parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'a bakıyor ve en evvel nazil olan Sure-i Alak'ta, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَٰى ayeti manasıyla ve makamı cifriyle ifade ediyor ki, 1344'te nevi insan içinde Firavunane, emsalsiz bir tuğyan, bir inkar çıkacak. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا ise o tuğyana karşı mücahede edenleri sena ediyor. Evet, harbi umumi neticelerinden hem alemi insaniyet,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 ve seb'al methani nuruna mazhar bir aynesi olan risale-i nur'a cifirce dahi işaret eder çünkü eteynake seb'an minel methani makam-ı ebcedisi,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 bu ayetin remzi latiftir. Çünkü hem kuvvetli münasebeti i maneviye ile hem cifir ile efrad-ı kesiresi içinde hususi bir surette Risale-i Nur ve müellifine bakıyor. Şöyle ki, Meyten kelimesi tenvin-nun sayılmak cihetiyle 500 ederek said Nursi adedi olan 500'e tevafukla işaret ediyor ki said Nursi dahi meyyit hükmündeydi. risale i Nur ile ihya edildi.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 ve Kur'an'ın abu hayatı taze bir hayata girmesi tarihidir. Bu tevafuk-u manevi ve muvafakat-ı cifriye delalet derecesinde bir işarettir. Hem fe ahyaynahu ve cealnâ lehu nûran yemşî bihi fin de tenvin nun ve şeddelinun nun iki nun ve bihi de telaffuz edilen ya sayılmak cihetiyle 1294 eder ki veladetinin ve hayatının birinci senesidir. Demek bu cümleyle hayatı maddiyesine evvelki cümle ile de hayat maneviyesine işaret eder. Elhasıl bu ayet müteaddit ve çok tabakalarından bir işari tabakadan hem Risaletün Nur'a Nûr'a hem müellifine hem bu 14. asrın iptidasına hem iptidasındaki Risaletün ül Nûr'un mebdeyine remzen, belki işareten, belki delaleten bakar. Evamen kâne meyten ayetinin tetinmesi اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا Ayetinin kuvvetli işaretini hem teyit hem letafetlendiren üç münasebet birden Ramazan'da kalbime geldi. Kat'i bir kanaat verdi ki, meyyit kelimesine tam münasip Said'dir. Bu ayet Risale-i Nur tercümanı olan Sayidi meyyit unvanıyla göstermesinin bir hikmeti budur ki, Mevtin muammasını ve tılsımını Risale-i Nur ile o açmış. O dehşetli yüzün altında ehli imana çok ünsiyetli, sürurlu, nurlu bir hakikat keşfedip ispat etmiş. Ve mevt'alut hayat-ı faniyede boğulan ehli ilhada karşı bâkîyâne hayat alut muvakkat bir mevt-i zahiri ile galibâne mukabele eder. Kemem meseluhi fi'z-zulumat sırrına mazhar olan ehli ilhât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 Eski Sayide, Yeni Sayide radıyallahu an çevirmiş ve daima hareketi fikriyede Yeni Sayide yoldaş olmuş. Başta ihtiyarlar risalesi olarak risalelerde orabutayı keşfiyatı göstere göstere ta ehli iman hakkında mevtin nurani ve hayatlar ve güzel hakikatini görüp gösterdi. Üçüncüsü bu ayet cifir ve ebced hesabı ile her tarafta Sayide hücum eden üç çeşit mevtin temas zamanını ve tarihini aynen gösterip tevafuk eder. Demek ayetteki meyyit kelimesinin efradından medar-ı nazar bir ferdi ve cifirce onun ismi meyyit adedine tam tevafukla hususi işarete mazhar bir masadak Said-i Nursi'dir. Sabri'nin sadakatinin bir kerametidir. Ben namazdan sonra bu tetimmiyi yazarken Sıddık Süleyman'ın halefi Emin, Sabri'nin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 tevafuk ile işaret eder. Şöyle ki, يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ gibi ayetlerin bahsinde, 1. Şua'da 7-8 ayatın ehemmiyetle gösterdikleri 1316 ve 7 tarihi ki, Kur'an'a karşı olan suikastin mebdeğidir. mebdeidir. الَّذ۪ينَ Şaku <الشَّكُّ> Cifirce aynı tarihi gösteriyor. Eğer şeddeli mim 2 mim sayılsa 1357, eğer şeddeli lam iki lam sayılsa 1347 ki bu asrın tâgıyâne faaliyet tarihidir. Her iki şeddeli ikişer sayılsa 1387 ki la يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّ اللّٰهِ Dehşetli bir cereyanın müntehası tarihi olmak ihtimali var. فَفِ النَّارِ لَهُمْ Zefirun ve şehik ise 1361. Eğer fefinnari'deki okunmayan ye sayılmazsa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 bu asrada zahiren, bakan, esrarlı olan sure-i ve semâ-i den şu ayetin اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ harîk" ifadesi gibi hem İstanbul'un iki harikı kebiri hem harbi umuminin dehşetli yangınını cehennem azabı gibi o fitnenin bir cezasıdır diye işaret eder. Elhasıl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 ve tahribatına karşı mücahidesi cüz'i ve az olduğu halde gayet büyük öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki, bu ayette işaret ve beşaret Kur'an' de ifade eder ki, Risale-i Nur dairesi içine girenler tehlikede olan imanlarını kurtarıyorlar ve imanla kabire giriyorlar ve cennete gidecekler diye müjde veriyorlar. Evet, bazı vakit olur ki bir nefer gördüğü hizmet için bir müşirin fevkine çıkar, binler derece kıymet alır.